966 numaralı konu Hazreti Osman'ın tevazu. Evet, Hazreti Osman halife iken bir katıra binmişti. Nail adındaki hizmetçisini de terkisine almıştı.